12. Şua Denizli Mahkemesi Müdafaatından Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Denizli Mahkemesi Müdafaanamesine bazı lüzumlu tay ve ilaveleri yaparak, Afyon Mahkemesine vahdet-i mesele münasebetiyle aynı müdafaanameyi ibraz ettiğinden, bu Denizli Müdafaanamesinin büyük bir kısmını Afyon Mahkemesi Müdafaanamesiyle birleştirmiş ve 14. Şua namını vermiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Efendiler, size kat'i haber veriyorum ki, buradaki zatların bizimle Risale-i Nur'la münasebeti olmayan veya az bulunanlardan başka istediğiniz kadar hakiki kardeşlerim ve hakikat yolunda hakikatli arkadaşlarım var. Biz Risale-i Nur'un keşfiyatı kat'iyesiyle 2 kere 2 dört eder derecesinde sarsılmaz bir kanaatle bilmişiz ki, Ölüm, bizim için sırr Kur'an ile idam-ı ebedîden terhis tezkeresine çevrilmiş. Ve bize muhalif ve dalalette gidenler için o kat'î ölüm, ya idam-ı ebedîdir, eğer ahirete kat'î imanı yoksa, veya ebedî ve karanlıklı hapsi i eğer ahirete inansa ve sefahet ve dalalette gitmiş ise, acaba dünyada bu mes'eleden daha büyük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 Ben şimdiye kadar sizi ve dünyanızı düşünmüyordum ve düşünmeyecektim. Fakat mecbur ettiniz, belki de sizi ikaz etmek lazım idi ki, kader-i ilahi bizi bu yola sevk etti. Biz de men amene bil kaderi emine minel keder düsturu kutsiyi kendimize rehber edip, her bir sıkıntılarınızı sabır ile karşılayacağız diye azmettik. Mevkuf Said Nursi Bismihi Sübhaneh Efendiler çok emarelerle kat'î kanaatım gelmiş ki, hükümet hesabına, hissiyatı diniyeyi alet ederek, emniyet-i dahiliyeyi ihlal etmek için bize hücum edilmiyor. Belki bu yalancı perde altında, zındık hesabına, bizim imanımız için ve imana ve emniyete hizmetimiz için bize hücum edildiğine çok hüccetlerden bir hücceti şudur ki, yirmi sene zarfında, Risale-i Nur'un yirmi bin nüshaları ve parçalarını,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 ya ölmek veya hapse girmekten başka bir çare kalmaz. Biz de inna lillah ve inna ileyhi raci'un diyerek Rabbimize dayanıyoruz. Mevkuf Said Nursi Bismihi Sübhaneh Mahkeme Reisi Ali Rıza Beyefendi Hukukumu müdafaa etmek için ehemmiyetli bir talebim ve bir ricam var. Ben yeni harfleri bilmiyorum ve eski yazım da pek nakıstır. Hem beni başkalarla görüştürmüyorlar, adeta tecrit mutlak içindeyim. Hatta iddianame 15 dakikadan sonra benden alındı. Hem avukat tutmak iktidarım yok. Hatta size takdim ettiğim müdafatımın, çok zahmetle bir kısmını gizli olarak ancak yeni harf ile bir suretini alabildim. Hem Risale-i Nur'un bir nebi müdafaa namesi ve mesleğinin hülasası olan Meyve Risalesi'nin bir suretini müdde Umum'a vermek için ve bir iki suretini Ankara makamatına göndermek için yazdırmıştım. Birden onları elimden aldılar, daha vermediler. Halbuki Eskişehir Adliyesi bize bir makineyi hapse gönderdi, biz müdafatımızı onda yeni harfle bir iki nüshah yazdık. Hem o mahkeme dahi yazdı. İşte ehemmiyetli talebim, ya bize bir makineyi siz veriniz veya bize müsaade ediniz, biz celp edeceğiz.'' Ta ki hem müdafatımı, hem Risale-i Nur'un müdafanamesi hükmündeki Risale'yi, yeni harfle 2-3 suretini alıp, hem adliye vekaletine, hem heyet vekileye, hem mecliz-i mebusana, hem şuura-i devlete göndereceğiz. Çünkü iddianamede bütün esas Risale-i Nur'dur ve Risale-i Nur'a ait dava ve itiraz, cüz'i bir hadise ve şahsi bir mesele değil ki, çok ehemmiyet verilmesin. Belki bu milleti ve memleketi ve hükümeti ciddi ala kadar edecek ve dolayısıyla alemi İslam'ın nazar dikkatini ehemmiyetli bir surette celbedecek bir külli hadise hükmünde ve umumi bir meseledir. Evet, Risale-i Nur'a perde altında hücum eden ecnebi parmağıyla bu vatandaki milletin en büyük kuvveti olan alemi İslam'ın teveccühünü ve muhabbetini ve uhuvvetini kırmak ve nefret verdirmek için siyaseti dinsizliğe alet ederek perde altında küfr mutlakı yerleştirenlerdir ki, hükümeti ifal ve adliyeyi iki defadır şaşırtıp, der, Risale-i Nur ve Şakirtleri, dini siyasete alet eder, emniyete zarar ihtimali var. Hey bedbahtlar! Risale-i Nur'un gerçi siyasetle alakası yoktur. Fakat küfr mutlakı kırdığı için, küfr mutlakın altı olan anarşiliği, ve üstü olan istibdadı mutlakı esasıyla bozar reddeder. Emniyeti, asayişi, hürriyeti, adaleti temin ettiğine yüzer hüccetlerden biri bu müdafaa namesi hükmündeki meyve risalesidir. Bunu ali bir heyeti ilmiye ve ihtimayye tetkik etsinler. Eğer beni tasdik etmezlerse ben her cezaya ve işkenceli idama razıyım. Mevkuf Sayit Nursi. Bismihi sübhâne Reis beyefendi, kararnamede üç madde esas tutulmuş. Birisi cemiyettir. Ben buradaki bütün Risale-i Nur şakirtlerini ve benimle görüşenleri veya okuyan ve yazanlarını aynı ile işhad ediyorum. Onlardan sorunuz ki, ben hiçbirisine dememişim, bir cemiyet siyasiye veya cemiyet-i nakşiye teşkil edeceğiz. Daima dediğim budur. Biz imanımızı kurtarmaya çalışacağız. Umum ehli iman dahil oldukları ve 300 milyondan ziyade efradı bulunan bir mukaddes cemaat-ı İslamiyeden başka mabeynimizde medar-ı olmadığını ve Kur'an'da Hizbullah namı verilen ve umum ehli imanın uhuvveti cihetiyle kendimizi Kur'an'a hizmetimiz için Hizbul Kur'an, Hizbullah dairesinde bulmuşuz. Eğer kararnamede bu mana murat ise bütün ruhumuzla kemal iftiharla itiraf ederiz, eğer başka manalar murad ise, onlardan haberimiz yoktur. 2. Madde Kararnamenin itirafiyle, Kastamonu zabıtasının rapor ve tasdikiyle, hiç neşrolunmayacak tarzda odun ve kömür yığınları altında ve mıhlı sandıklarda bulunan ve Eskişehir mahkemesinin tetkikinden ve tenkidinden geçen, ve bir hafif cezayı çektiren ve kat'iyen mahrem tutulan tesettür risalesi ve hücumat-ı sitte ve zeyli risalesi gibi kitaplardan bazı cümlelerine, yanlış mana vererek, dokuz sene evvelki zamana bizi götürüp, cezasını çektiğimiz suç ile mes'ul etmek istiyor. Üçüncü madde, kararnamede kaç yerinde, devletin emniyetini ihlal edebilir veya yapabilir gibi tabirlerle imkanat, vukuat yerinde istimal edilmiş, Herkes mümkündür ki bir katil yapsın. Bu imkan ile mesul olabilir mi? Mevkuf Sayit Nursi. Bismihi mihisübhane. Reis beyefendi. Ankara makamatına ve Reisi Cumhura istida suretinde gönderdiğim müdafaa namemi ve baş vekaletin de bunu ehemmiyetle kabul ettiklerini gösteren cevabi mektubunu rapten sunuyorum. Takdim ederim. Makamı iddianın aleyhimizde beyan ettiği asılsız ittiham evham’ın kati cevapları bu müdafatımda vardır. Sair yerlerin Garazkarane ve Sahi zabıt namelerine bina edilen buranın ehli vukuf raporunda hilafı vakıyı ve mantıksız çok sözler vardır ki onlara karşı da bu itiraz namem takdim edilmişti. Ez cümle Size evvelce arz ettiğim gibi, Eskişehir mahkemesine 163. madde ile beni mahkûm etmek istedikleri zaman demiştim. Hükümeti Cumhuriyen'in 200 mebusu içinde aynı rakam 163 mebusun imzaları ile Van'daki Darülfünunuma, medreseme 150 bin banknot tahsisat kabul etmeleri ve onun ile Hükümeti Cumhuriyen'in bana karşı teveccühü bu 163. maddeyi hakkımda hükümden iskat ediyor dediğim halde o ehli vukuf 163 mebus Sait aleyhinde takibat yapmışlar diye tahrif etmiş. İşte makamı iddia da bu ehli vukufun böyle bütün bütün asılsız ithamlarına binaen bizi mesul tutuyor. Halbuki meclisinizin kararıyla en yüksek heyeti ilmiye ve fenniyenin tetkikine ve tahkikine havale edilen Risale-i Nur'un bütün ezzaları tetkikten sonra bir ittifak hakkımızda verdiği kararda Saidin ve Risale-i Nur şakirtlerinin yazılarında dini mukaddesatı alet edip devletin emniyetini ihlale teşvik veya bir cemiyet kurmak ve hükümete karşı bir suyu maksadı bulunmak kastında olduğunu gösterir bir sarahat ve emare olmadığını ve Saidin şakirtleri muhaberelerinde hükümete karşı kötü bir kast beslemek bir cemiyet kurmak veya tarikat gütmek fikriyle hareket etmedikleri anlaşılmaktadır diye müttefikan karar vermişler. Hem ehli i vukuf, Nursi'nin yüzde doksan risalesi, hem samimi, hem hasbi, hem ilim ve hakikat ve din esaslarından hiçbir cihetre ayrılmamışlar. Bunlarda dini alet etmek veya cemiyet teşkil etmekle, emniyeti ihlal hareketinin bulunmadığı sarihtir. Şakirtlerin birbiriyle ve Nursi ile muhabere mektupları da bu nevîdendirler. Beş on mahrem ve şekvalı ve gayri ilmi olan risalelerden başka, bütün risaleleri her biri bir ayetin tefsiri ve bir hadis-i şerifin hakikatin namına yazılmışlardır. Din, iman, Allah, peygamber, ahiret akidelerini ve ibarelerini açıkça anlatmak için temsiller ile yazılmış, ve ilmi görüşleri ve ihtiyarlara ve gençlere ahlaki öğütler ve hayat tecrübesinden alınmış ibretli vakaları ve faydeli menkıbeleri ihtiva eden mevcudun yüzde doksanını teşkil eden risalelerdir. Hükümete ve idareye ve asayişe ilişecek hiçbir ciheti yoktur, diye müttefikan karar vermişlerdir. İşte makamı iddia, bu yüksek ehli i vukufun raporuna bakmayarak, Eski ve müşevveş ve nakıs rapora binaen, acip tarzlarda bizi ittiham etmesinden, hakikaten fevkalahat müteessir bulunmaktayız. Bu insaflı mahkemenin müsellem insaflarına elbette yakıştırmayız. Hatta temsilde hata olmasın, bir bektaşiye, ne için namaz kılmıyorsun demişler. O da Kur'an'da, la تَكْرَبُ sala var demiş. Ona demişler, bunun arkasını, yani وَاَنْتُمْ سُكَارَا'yı da oku denildiğinde, ben hafız değilim demiş olması kabilinden Risale-i Nur'un bir cümlesini tutup o cümleyi tadil ve neticeyi beyan eden ahirini almayarak aleyhimize verilmektedir. Takdim edeceğim müdafaa namemde o iddia karşı mukayese edildiğinde bunun 30-40 misali görülecektir. Bu numunelerden latif bir vakıayı beyan ediyorum. Eskişehir Mahkemesi'nde makamı iddianın nasılsa bir sehiv neticesi Risale-i Nur'un iman derslerine halkları ifsad ediyor gibi bir tabir ve sonradan o tabirden vazgeçtiği halde, Risale-i Nur şakirtlerinden Abdurrezzak namında bir zat, mahkemeden bir sene sonra demiş. Hey bedbaht! 33 ayat-ı Kur'aniye işaratının takdirine mazhar ve i̇mam Ali'nin radıyallahu anh, üç kerametinin ihbarı gaybisiyle ve Gavs-ı Azam'ın Kuddise sırruhu, kuvvetli bir tarzda ihbarıyla kıymet-i diniyesi tahakkuk eden, ve bu yirmi sene zarfında idareye hiçbir zararı dokunmayan ve hiç kimseye hiçbir zarar vermemesiyle beraber, binler vatan evladını tenvir ve irşad eden ve imanlarını kuvvetlendiren ve ahlaklarını düzelten Risale-i Nur'un irşatlarına ifsat diyorsun, Allah'tan korkmuyorsun, dilin kurusun demiş. Şimdi, bu şakirtin haklı olarak bu sözünü makamı iddia gördüğü halde, Said etrafına fesat saçmış tabirini, İnsafınıza ve vicdanınıza havale ediyorum. Makamı iddia, Risale-i Nur'un içtimai derslerine ilişmek fikriyle, dinin tahtı ve makamı vicdandır. Hükme kanuna bağlanmaz. Eskiden bağlanmasıyla içtimai keşmekeşler olmuştur dedi. Ben de derim ki, din yalnız iman değil, belki ameli salih dahi dinin ikinci cüzüdür. Acaba katil, zina, sirkat, kumar, şarap gibi hayatı ictimaiyi zehirlendiren pek çok büyük günahları işleyenleri onlardan men etmek için yalnız hapis korkusu ve hükümetin bir hafiyesinin görmesi te kafi gelir mi? O halde her hanede belki herkesin yanında daima bir polis, bir hafiye bulunmak lazım gelir ki serkeş nefisler kendilerini o pisliklerden çeksinler. İşte Risale-i Nur Amel-i Salih noktasında İman canibinden, herkesin başında her vakit bir manevi yasakçıyı bulundurur, cehennem hapsini ve gazabı ilahiyi hatırına getirmekle fenalıktan kolayca kurtarır. Hem makamı iddia bir risalenin güzel ve fevkalade kerametkârâne bir tevafukunun imza edilmesiyle, bir cemiyet efradı diye manasız bir emare beyan etmiş. Acaba, esnafların ve hancıların defterlerinde bulunan bu nevi imzalara cemiyet ünvanı verilir mi? Eskişehir'de aynı böyle bir vehim oldu. Cevap verdiğim ve mucizat-ı Ahmediye risalesini gösterdiğim zaman taaccüble karşıladılar. Eğer mabeynimizde dünyevi bir cemiyet olsaydı, bu derece benim yüzümden zarar görenler, elbette kemal nefretle benden kaçacak idiler. Demek nasıl ben ve biz, İmam-ı Gazali ile irtibatımız var, kopmuyor, çünkü uhrevidir, dünyaya bakmıyor, aynen öyle de. Bu masum ve safi ve halis dindarlar, benim gibi bir biçareye, iman derslerinin hatırı için bir kuvvetli alaka göstermişler. Ondan bu asılsız mevhum bir cemiyet siyasiye vehmini vermiş. Son sözüm, hasbunallahu ve ni'mel vekil, mevkuf, haps-i minferidde Said Nursi.